Altın Saatler programını Çiğdem Mater ve Didem Genç Türk arkadaşlarımız hazırlıyorlar ve sunuyorlar. Ve bir süreden beri Temmuz ayından beri Van günlüğünü böyle bir haftalık programa dönüştürmüştük. Yarın arkadaşlarımız 9 Kasım Van depreminin yıl dönümü nedeniyle Van'a gidiyorlar. O nedenle bu hafta görevi biz üstlendik. Bu, bu artçı ikinci deprem. Evet artçı evet. ikinci deprem. Ee, bu hafta görevi biz üstlendik. Önümüzdeki hafta programı ise onlar düzenleyecekler. Ee, mikrofonu onlara bırakacağız. Evet Argun merhabalar. Merhaba. Bugün evet. ne yapıyoruz? Bugün bir e, telefon bağlantısı yapacağız. Stan, e, Almanya'da Berlin şehrinde Kreuzberg ağırlıklı bir kentsel yenileme, kentsel dönüşüm projesinde görev yapmış olan, sosyal planlama uzmanı olarak görev yapmış olan bir arkadaşımız Yalçın Çetin Bey'le bağlantı kuracağız ve kendisinden o deneyimindeki bugün çok güncel olan Türkiye'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına faydası olacağını umduğumuz, düşündüğümüz ...bazı özelliklerini paylaşmasını rica edeceğiz. Evet. E, Korsberg'de... E, ...Türkiyelilerin çok yakından... ...ilgili oldukları bir evet, bölgesi. Evet. Berlin'in... E, ...çok sayıda... E, ...Türkiyelilerin yaşadığı... ...Yalçın Bey uzun süre oralarda yaşadı. Bir bağlantımız var. Alo Yalçın Çetin... ...nasılsın? Alo. Evet. Ah. Yalçın Bey... E, evet, tekrar bağlanacağız. Düşmüş. Evet. evet. Belki de halo yani mu demek ki? Yani gene olan. kentsel dönüşümdeyiz. Bugün kentsel dönüşümdeyiz. Ee, gerçi biraz ortalık sakinledi gibi. Pek yeni bir ses çıkmıyor ama e, şeyde e, ben cumartesi günü bir e, Kadıköy e, Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki bir Ayın e, panel ve foruma katıldım. Orada da e, hem ee, bu kentsel dönüşümün tarihçesi konuşuldu hem de e, Aluk İdoğan hocamız milletvekili o da e, kanun bugünkü haliyle ilgili bilgiler paylaştı e, mücella yapıcı e, mücella yapıcı mimarlı odası temsilen görüşlerini paylaştı ondan sonra katılımcıların sorularıyla epey canlı uzun süren bir Öyle mi? Panel ve forum oldu. E, salon doluydu yani 300 kişi falan. Aa, Erkek, çok güzel. E, Tabii bir sürü e, insanın da mağduriyet hissi var. Onları soruya dönüştürüyorlar. E, bakalım e, ne olacak? Herkes biraz kaygılı. Kadıköy Belediye Başkanı da toplantıya katıldı başlangıçta. Ve o da işte meselelerden, sorunlardan kısaca söz etti. Söz etti. Ama foruma kalamadı. Herhalde foruma kalsaydı sorular ona dönük olacaktı. Bağlantı kuruldu zannediyorum. Yalçın Çetin Bey nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ee, Yalçın Bey burada Gürhan Ertuğrul'le birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba Gürhan Yalçın Bey. Yalçın Bey. Sizin bu Almanya'da biraz geçmişte kaldı ama bizim için Türkiye için çok güncel olan bu kentsel dönüşüm projesindeki deneyimlerinizden bilgi paylaşımı yapabildi. Aslında e, yararlanmak istiyoruz. Bize biraz Berlin-Kreuzberg çevresinde gelişen bu kentsel dönüşüm e, çalışmalarını 1970'lerin sonunda 80'lerde yapılan e, İBA kuruluşunun e, International Building Exhibition Berlin evet. değil mi? Evet. Evet. E, nasıl oluştu? Hangi gerekçelerle neden buna gerek duyuldu? Nasıl gelişti? Hangi çalışmaları yaptık? bu çalışmalardan bize e, Türkiye'de bugün yararlı olacak hangi başlıklar olabilir? Lütfederseniz e, dinleyicilerimizle paylaşalım. Peki. Teşekkür ediyorum. E, elimden geldiğince e, o yıllarda e, çalışarak edinmiş olduğum bu deneyimleri size kısaca aktarmaya çalışayım. E, evet. 60 e, 70'li yılların sonunda 80'lerde e, Berlin, Almanya'sında koruma için işgaller adında e, bir e, sosyal hareket başladı. Evet. Gençler e, Krolsberg semtinde olan kötü durumda yakın konutları işgal ediyor. E, bunları küçük e, tamiratlarla içlerinde yaşanır hale sokup yaşamaya başlıyorlar. Ve kamuoyunun dikkatini e, kentsel dönüşüm çerçevesine bugüne çerçevesi içinde bugüne kadar yapılanların yanlışlığını, eksikliklerini dile getirmeye çalışıyorlardı. Bu hareket takdir edersiniz. Kamuoyunun e, çok dikkatli olduğu, bu konulara çok eğildiği Orta Avrupa biri olan Almanya'da da e, yerini buluyor e, işgal edilen evler de ev sahipleri kamuoyunun baskısıyla da sahipleri oldukları evlerden bu gençleri çıkaramıyorlar. Bu arada da savaştan bu yana Almanya'da yapılan yenileme yatırımlarının kentsel dönüşümün bugünkü adıyla evet. e, bu işe yatırılan kaynakların çoğunun heder olduğu e, eksik ya da yerine gitmediği gerçeğini ortaya koyuyordu. Bu önemli. yani Hangi açılardan e, bu bulguyu e, yani mesela paraların doğru binalara, doğru projelere yönlenmediği e, mi veya suistimal mi edildiği... E, kamu, e, bir kere şuna bakmak lazım. E, ülkemizde şimdi bu çok sık konuşuluyor. Fakat bu işte devlet taşın altına parmağını sokmaz. Kaynakları sadece özel sektörden almaya e, çalışırsa, bu işte çok büyük sıkıntıların olacağı ve bu amaçların yerine getirilemeyeceği çık ortaya çıkıyor. Hmm. Devlet savaştan sonra e, Kaynaklar sunmuş. Kroçperte kentin yıkım bölgelerinden biri. Fakat e, planlama e, doğru yapılamadığı için diyelim e, şeyler de, mal sahipleri de bu kaynakları, evlerini yenilemişler. Ama e, işin e, ikinci tarafı olan kiracıları katılımda bu paraları, teşvikleri, hibeleri veren devlet yasal bağlarla sürece bağlamadığı için süperfektif veya süperfektif olmayan amaçlarla da mal sahipleri de kendi anladığı biçimde binalarını yenilemişler, dönüştürmüşlerdi. Ama ortaya çıkan gerçek ihtiyaçların ben çok farklı biçimlerde bir olayı ortaya koyuyordu. Bundan sonra bu işlerin yanlış olduğu ve nasıl yapılması gerektiğini bizlere Krugman Berket'in Koruyucu kent yenilemesi ve işgaller, işkaller halkın gözünü açıyor, devletin de gözünü açıyor. Bu işleri böyle yapamayız. Kaynakları kullanırken işin partneri olan tarafları yani ev sahiplerini, kiracıları, devletin ilgili kurumlarını bir araya koyacağız, bir platform oluşturacağız. Bunların arasında bir konsensüs çıkararak yapacağız bu işleri şeklinde doğru yolu buluyorlardı. Bu nasıl bir örgütlenme oldu? Bir konsey, semt konseyleri mi e, deniyordu? Evet şimdi şöyle oldu. Önce e, insanların ihtiyaçlarını en iyi kendilerinin bildiği gerçeğinden çıkan e, kamu ve bunların uzantıları temsilciler. Yani o zamanlar Berlin biliyorsunuz Federal Almanya'ya hem mi? bağlı hem değil kendi özel statüsü olan kent. Evet. Dolayısıyla da i̇mar, imar işleri Senatörlüğü deniyordu var. Belediyeler vardı. Bu Batı Berlin'den bahsediyoruz Batı Berlin'den değil mi bahsediyoruz. tabii. Hepsi Batı Berlin'de o zaman. Evet ama Çünkü... o zamanda tabii Doğu ve Batı ayrımı da var. Ayrımı da var doğrudur. Evet. Ee, tabii ki Batı Berlin'den bahsediyoruz. Ee, Kruzberg için stratejiler adında e, proje yarışmaları çıktı. Ve bu yarışmaların sonunda da Bunlar, yapılacak şehir, şehircilik ve mimarlık projeleri mi bunlar? Evet, yani şehircilik ve mimarlık projeleri, yenileme nasıl yapılacak, eksik olan altyapı nasıl tamamlayacak, o yörede yaşayan halkın ihtiyaçları, sosyal ve diğer ihtiyaçlarının e, nasıl destekleneceği konusuyla ilgili, avantgarde bugüne kadar görülmeyen, yani bugüne kadar olanların çünkü eksiklikleri görülüyor ve ortaya bu sorunlar çıkıyor. E, projeler çıkıyor, bu projelerin sonunda da deniyor ki, işte Kroşberg bir pilot bölgedir. Biz burada bu projelere göre işte kiracı danışmanlıkları oluşturacağız, ev sahibi danışmanlıkları oluşturacağız, Ken Konseyi oluşturacağız, tüm bu işleri koordine edecek bir de kurul oluşturacağız. İşte Benim de uzun yıllar çalıştığım bu kurulun adı da Uluslararası Yapı Sergisi oluyor. İba. E, biliyorsunuz e, Alman, e, Almanya'da Gropius, Walter Gropius zamanlarında 1920'lerden gelen bir e, güzel sanatlar e, ekolu akımı Bauhaus var evet. bu Bauhaus'a etkilenerek e, uluslararası yapı sergisi Bauhaus de e, 1980-84 bu sonra 80'de uzan İBA'da kuruluyor bütün bunların yanında ha. İBA bütün bu faaliyetleri e, koordine etmek yürütmekle mi görevli. Evet burada tabi şuna değinmek lazım ee, tüm bu kuruluşlar Kent Konseyi Kent Konseyi e, kiracı danışmanlıkları ev sahibi danışmanlık şirketi bunların koordinasyonu olan bu kurumlara pilot proje olduğu için devlet belli bir süre için kaynaklarını karşılıyor fakat bu kurullar kendi içinde herhangi bir şekilde eee Devletin kontrol ettiği e, bir kuruma bağlanmıyor. Pardon. Bu manada bağımsız. Bağımsızlar. İçin evet. Eğitim. Kaynaklarını devlet sağlıyor. Örneğin İBA'nın, Berlin Senatosu'nun kurduğu İBA'nın e, kaynaklarının ciddi bir e, kaynak ihtiyacı var. Aşağı yukarı 80-100 arasında çalışan genç, e, tecrübeli, e, mimar, ve sosyal planlama uzmanları bu çerçeve içinde çizilen görevlerini aynı zamanda bunlar hep yeni işler, örnekleri de yok. Evet. Çalışmaya başlanıyordu. 80 gönüllü, gönüllü bir çalışmadan mı bahsediyoruz Yalçın Bey? Profesyonel ben anladım? Hayır, şimdi şöyle söyleyeyim. Gönüllü olanlar yani Kent Koynsay'ın da yerini alıyor. Ama İBA bir firma. Bir şirket. Evet. Bir şirket. Dolayısıyla devlet diyor, ben sizin ihtiyacınız olan kaynağı karşılayacağım. Bu iş için gerekli emanlarınızı alın ve hizmeti yapın. Dolayısıyla evet. hepsinin çalışan insanlar emeklerinin karşılığını bu işte alıyorlar. Tabii burada gönüllülük şöyle denebilir. Bu çok yoğun bir süreçti. Yani insanlar yedi gün. 10-15 saat 20 saat de çalışabiliyordu Fakat yani ben kendi adıma konuşuyorum Şimdi çok enteresan Her gün yepyeni e, Deneyimleri yaptığımız bir iş olduğu ve O zamanlarda Genç de bir kadro olarak Zevkle e, bu yoğun süreci bir şekilde Her gün yeni tecrübelerin ışığında e, Toparlamaya çalışıyorduk Kentsel dönüşüm çok Zor bir iş e, Uzun erimli e, Dolayısıyla çalışan arkadaşlarım da bir süre sonra şöyle bir tablo önüne çıkıyordu. Yani burada biz elimizden geldiğince işi bir platforma oturacağız. Fakat etkilenenlerin de katılımı olması lazım. Zaten devlet bu katılımı, katılımanın ana çerçevesini açmış ve çiziyordu. Kiracı danışmanlıkların bizlerin yerince görevi. Çünkü yasal, yasal olarak önleri açılmıştı bu şeylerin dönüşümün partnerlerinin. Onların bu sürece katılımı için işte sosyal danışmanlıkların yaptığı uzun ampirik araştırmalar, diğer taraftan ev sahiplerine dönük yapılan çalışmalarda kaynakların heder olmaması, spekülasyon veya suistimali de engelleyecek maliyet hesaplarının yapılması tüm bunların sonunda burası çok önemli tüm bunların sonunda bu sunulan X veya Y programlarından birini birine talep eden ev sahibine bu araştırmaların sonunda revize edilen bir biçimde kiracıların bu işi nasıl istediği eğer bunları böyle kabul ederse bu programa biz de onay veriyorduk. Ondan sonra mekanizmalar çalışıyor. İşte kiracıların gerektiğinde taşınmaları sağlanıyor. Bu taşıma sürecinde onlara başka evler veriliyor. Bu evlere taşınma masraflarını yine bu kaynaklardan karşılıyorduk. İsterlerse geriye dönüyor kiracılar. İsterlerse e, bu taşındıkları evlerde kalabiliyorlardı. Evet. <gülüyor> bu en, enteresan bir çok yan var işte evet. bu anlattıklarınızda. Yani kiracılar... en önemli bir... yanı <gülüyor> benim düşündüğüm, beni düşündüren çok. Yani buna dönük çarelerin bulunması lazım ve bu sadece e, şimdi benim artık amatörce gözlediğim çünkü ben uzun yıllar önce bu çalışmaları yaptıktan sonra Almanya'dan Türkiye'ye döndüm ve bu konulara ilişkin e, gerek ve ihtiyaç olmadığı için. E, çalışmadım bu konularla ilgili daha sonra ama şu anda izlediğim bence Türkiye kentsel dönüşümünü en zorlayan şey e, mülkiyetin yaygınlığıdır. Bizim bu yaptığımız işlerde e, Alman e, gelenek görönekleri ve ekonomik e, yaşam biçiminde insanların hemen çoğu e, yaygın kat mülkiyetiyle bu bina bu dairelerin sahipleri değil. Bu binaların e, Bireysel sahipleri var veya daha sonra spekülatif amaçlı büyük bina alımlarıyla, ve onu da söylemek lazım, işte insanları tamamen başıboş bıraktığınız zaman o insanlar da kendisi için en doğru olan şeyleri yapıyor. Bu anlamda da Berlin-Croisberg semtinde o zamanlar, 80'lerden önce yüzlerce ve yüzlerce tarihsel kültür mirası yapıda bunları yıkıp tamamen yerine yeni binalar yaparak, biz de şimdi örneklerini her gün takip ediyoruz, İyi bir şey yaptıklarını zannediyorlardı ama yerine konulamayacak, yaşam kalitesi çok yüksek olan tarihsel doku da böylece paramparça edilmişti. Bu ibadan önceki dönemden bahsediyor. Evet ondan bahsediyoruz. Hı. Aslında bu dediğim gibi 80'li yıllarda aslında çıkışı Hollanda'da olan sonra da bize gelen Almanya'ya o zaman bize diyorum Almanya'ya Berlin'e gelen bu e, konut işgalleri, bina işgalleri halkın ve de devletin gözünü Yapılan işlerin yanlışlıklarını açtı. Devlet bir taraftan e, paraları verdik ama niye bu insanlar mutsuz sorusunu kendine sordu. Ama işte bu işgeller ortaya çıkardı ki paralar iyi niyetle verilmiş olsa da... E, ...kentsel dönüşümde taraflarının tümünü bu dönüşüme katmaz ve birbirlerine kollayıcı, koruyucu yasalarla bağlamazsanız güçlü olan istediğini yapıyor güçlü durumda alanlarda sonunda mutsuz ve şey oluyordu. Yalçın Bey doğru anladıysam e, burada bir kamu parası var. Bu Doğrudur. kamu parası belirli koşullar dahilinde mal sahiplerine kullandırılıyor. Doğrudur. Onaylanmış dosyalar, projeler bazında. Bu şöyle oluyor. Bu bir kredi şeklinde mi veriliyor? Şöyle, çeşitli şekilde oluyor. Onu özellikle de baştan söyledim. Devletin bu işe kaynak ayırması lazım. Sadece ve sadece e, biz bu binaları yenileyeceğiz. E işi, yatırımcılara, spekülatörlere verelim binaları, yoğunluğu da artıralım, onlar da buradan paraları kazansınlarla olmuyordu. Ve buna zaten takdir ederseniz, oralarda kamuoyu da e, böyle bir şeye müsaade etmeyeceği için devlet bu işlere kaynak ayırıyordu. Nasıl ayırıyordu? E, yenileme ihtiyacıyla kendisine gelen kişiye program çerçevesinde, o program çerçevesinde kolay kredi alma, uzun vadeli ve düşük faizli kredi alma imkanı sağlıyordu. Bunun yanında da bir miktar hibe diyeceğimiz veya bizde teşvik dediğimiz Hı. kendinin verdiği para vardı. O parayı geri almıyordu. O hibe oluyordu. Evet. Ama diğerinde de şöyle yapıyordu devlet. Bu kredi kaynaklarını sağlıyordu. Geriye dönüşünü ise uzun vadeli e, küçük kira artırımlarıyla man sahiplerine e, kira artırımı artırıları yaratarak e, kredinin geriye mal sahibi tarafından kiracılardan toplanıp bankalara ödenmesini sağlıyordu. Yani, yani tip, bir ha. hibeler var. Hibeler. Bir düşük vadeli. Bu hibe, e, hibe önemli bir mertebe midir? E Önemliydi. Yani duruma göre yüzde e, %30'lara kadar giden bir e, bazen özel durumlarda üstüne de çıkıyordu. Para mal sahibine veriliyordu. Evet. Burada tabii önemli olan e, Alman koyun, kamuoyunun bir e, bu aynı zamanda böyle bir iş yapıldığı zaman tabii ki e, kontrol altında giderken onda e, bunun yanında da e, mimarlık şirketlerine, e, özel kişilere de yeni çalışma olanakları yaratıyor. O ben şöyle bir bakı verdim hızlıca Wikipedia'ya da bu e, bir kere İban'ın İBA eski ve yeni diye iki faaliyeti var. Ee, eskisini İngilizce'de Careful Urban Renewal diyor. yani Evet, koruyucu kent yerlemesi. Koruyucu. Ben bu evet. konuda tabii e, bir Türk çalışanı olarak da e, Kreuzberg biliyorsunuz Türklerin en yaşadığı, yaşadığı bölgeydi. Evet. Bu bölge zaten savaştan sonra e, yıkımdan nasibini almış ama yenilemeden alınamamış bir bölgeydi. Hmm. E, Alman toplumunun da yabancılara, göçmenlere e, muhafazakar bakış açısı ve onların diğer ...seçkin semtlerde... ...veya onun benzeri semtlerde... ...kolay konut verme vermemesi... E, ...yabancıları... E, ...Kreuzberg kentine bir şekilde... ...mecbur ediyordu taşınmaya. Sonuçta yoğun Türklerin yaşadığı... E, ...bu Kreuzberg bölgesinde... E, ...bu sefer de... E, ...Alman... ...yani doğuştan Almanla sonradan Alman olan... ...yabancılar arasında da... E, ...sorunları yaratıyordu. Şöyle oluyordu... Yıkkın bir kente, şimdi Almanya'da ev ev sahipleri ve kiracılar arasındaki bağlar çok sıkı yasalara bağlı. Ev sahipleri aldıkları kiralarla evini e, kiracının e, kaderine teslim edemiyorlar. Evet. Aldığı kira çerçevesinde de bir sürü sorumlulukları oluyor ve evleri her şeyini tamir edip bakımlarını yaptırmak, kiracıların e, o içinde yaşamanızı anlamak zorunda. Fakat burada bunları yapmayan spekülatif şirketler, Yıkın konutlarda yabancıların çoğalmasını sağlıyor. Bu getolaşma dedikoduları veya biçimde işte yabancıların yerli yerde kente çöküyor yanlış düşünceleriyle. Almanlar da da yabancı düşmanlığını arttırıyor. Dolayısıyla semtte de sosyal doku ve birlikte yaşamda ciddi bir şekilde zorlanıyordu. Biz bu çerçevede koruyucu kent kilinlemesi adı altında yeni yöntemler oluşturduk. Ve de e, teknik e, çalışma ve araştırmalar sonunda şu gerçek ortaya çıktı. En kötü durumda olan bir ev bile 100 yıl önceden 90 yıl önceden yapılmış. Evet. Üzerine yapılan ağır bir yenileme bakımı bile e, yeni bina yapımından daha ucuz oluyor. Ayrıca da bu, e, bu işte tavan yükseklikleri 4 metreye varan çok e, güzel binaların yakam kalitesi de evet. bunun ekstrası oluyordu. Evet. Çünkü yeni yapılan bir bina maliyeti çok yüksek olduğu için Daha sonra beraberde getiren kiraları çoğaltıyor Bu kiraları ödemeyen kiracılar Eski kiracı terk oturamıyor etmek Tabii, evet. Peki bu, ondan, hı, ondan sonra da bir sürü sosyolojik, psikolojik travmalar yaşanıyordu Ve insanlar, başka yere taşınan insanlar çok önemlidir Ben de çalışma sürecimde bunu yaşadım 80 yaşında insanlar o, kendi, o evde doğmuş, büyümüş e bunu alıp da siz bambaşka bir yere, bambaşka bir yeni bir binaya koyduğunuz zaman o insanlar e, şeyinden koparılmış oluyor topraklarından yaşadığı bölgeden ve mutsuz oluyorlardı. E, olayın bu, bu yönü çok önemli. Bizde çok az konuşuluyor bu işler. Sadece binaların nasıl yenileceği, işte yaparız olmazsa olmaz şeklinde bakılıyor ama e, bizim, bizim şeyimiz, sloganımız, düsturumuz, Kuruyucu kent yenilemesi önce insan diyorduk ve içinde yaşayan insanların tek tek kendi çekeriz tabiri caizse ihtiyaçlarını belirtip modernizasyon yani kentsel dönüşüm programını da buna göre revize ediyoruz. Arkadaşlara da yani ev sahibi tarafına da bu böyle olacak. Böyle yaparsanız biz de onay veririz diyorduk. Dolayısıyla mümkün olduğunca insana dönük ...daha insancıl bir kentsel dönüşüm... ...resmi ortaya evet. çıkarmaya çalışıyoruz. ...bu konuda da tabi... ...İBA hakikaten çok alternatif şeyler yaptı... ...bizler de... ...daha önce geride bir örneği olmadığı için... ...yaparak öğrendik bunları... ...birçok da publikasyonumuz olmuştur... Ee, ...yayınımız... ...ilgili arkadaşlar ararlarsa... ...inanıyorum... E, ...bizi bekleyen... ...şu anda İstanbul veya diğer büyük kentlerimizde bekleyen... ...yanlışların yapılması... Kaynakların heder edilmesi, insanların mutsuz olmaları tehlikelerinden evet. yoğun bir biçimde kurtarız diye Bi, düşünüyoruz. Bizde de en şu ana kadar ortaya çıkan en önemli eleştiri veya eleştirilerden bir tanesi meseleye sadece bir inşaat faaliyeti olarak bakılması kesinlikle Ve... değil. Hı. Almanya bunu 50 ila 70 yıllarda yapmış, paraları da dağıtmış, olan paralarında. Ama insanlar sonunda bakıyor, kent gittikçe daha kötü durumda, insanlar mutsuz işgal hareketleri bunu çıkaran çok enteresan bir faktör. Ee, dediğim gibi o zaman yani kamunun da gözü açılıyor. Biz bir yerlerde yanlış yaptık herhalde diyorlar. Niye böyle yani? Paraları da harcadık. İnşallah biz aynı hatalardan, evet, aynı yani, duvarlara çarpmayız diye umuyorum. Bence çok yeni konu ve hep şey bakılıyor. Bence en önemli şey buna dönük. ilgili arkadaşlarımızın çalışma yapması lazım. Yani mülkiyetin böyle yaygın olduğu bir yerde bu nasıl çevrilebilir? Sonuçta şimdi Almanya'nın bize göre bir kolaylığı vardı. Mülkiyet yaygın değil ve orada oturan insanların hemen hepsi kiracı. Evet. Ee, binaların sahiplerinden de... E, Çok bak, sıkı hani, kon, bu kontrat, yapacağız. Kanuni, kanuni şeyler yapalım. var, çerçeveler. Kiracı ev sahibi ilişkisini tanımlayan katı ve e, e, net kurallar var, yasalar var. O da bir avantaj bize göre. Bizde evet, mi? tabii Bizde. yani şimdi burada dediğim gibi sonuçta siz de bir mal sahibi olarak düşünün. Devlet size hibe veriyor, ucuz kredi veriyor. Sen, siz de diyorsunuz ki e, tamam ben de evimi yenileyim. Benim evim şu anda değeri X liraysa Y liraya çıkacak. Ama paraları binanın içine yatıracağım. Devlet diyor ki parayı bina yatıracaksınız. E, biz ne yapıyorduk bu yenilemede? Yüz e, yıl önce Berlin'in bir endüstri kenti olma başlangıcında yapılan e, işçi, İşçi şeyleri deniyor bunlara, kışlaları Almanca'da. Evet. Ee, insanlar bir oda, bir, bir mutfak bir oda yapmış veya e, ondan sonra 3-4 kişinin oturacağı e, bir katta bir tuvalet kullanacağı, banyo bile yok evlerde. Evet. Dışarıdan çok görkemli. Bunu yurt dışına gittiğiniz sizlerde sizler de belki Paris, yani Fransa, Almanya evet. diğer ülkelerde. <gülüyor> Acı bir şekilde evet. Evet yani sonuçta bu binaların içine günün şartlarına uygun kesit değişiklikleri ve e, işte yenileme çatı mantolama izolasyon işlerinde koyduğunuz zaman inanılmaz güzellikle eserler çıkıyor. Sonuçta siz de man sahibi olarak diyorsunuz ki devlet bana x lira para verdi işte y lirasını harcadım şu kadarı da benim avantajım cebimden çıkmadı diyorsunuz. Yani bunu cazip duruma getirirken Kira, kira, bence, da, kira da biraz artıyor sonra. Kiralar artarken e, Almanya'da halen kiralar bugünlere kadar hep yasaların kontrol altında. Ha, yani <gülüyor> demokrat ülkelerde her şey herkesin e, istediği gibi olmuyor. E, kontrol altında yasalar çok sıkı. E, kiracıların pardon ev sahiplerinin e, bu aldıkları kiradan eve yapmak zorunda oldukları masraflar var. Böyle bu kirayı alırken kiranın içinde de bu belirtiliyor. ve Bunları yapmak zorundalar. Ama zaman içinde Göreceli olarak hayli düşük olan kiralar bir sürü iyi niyetli de olsa ev sahibinin e, bu yenilikleri, tamirleri, bakımları yapmasına, yapmasına yeterli olmadığı için e, devlet biz bu işleri yapalım, paraları da verelim, binalar bir 15-30 yıllığına toparlansın, e, geriye parayı öderken bu kiraların birkaç misli artması söz konusu değil, her iki yılda bir, işte üç yılda bir, yüzde beş, yüzde üç, %5 artsın. Toplanan paralar da geri ödensin diyor. Bu sistem çoğumlukla çalıştı böyle Almanya'da. Ee, i̇nsanlar para, kredileri aldılar. Kiracılar yepyeni evlerde yaşam kalitesi yüksek eski binalarda daha güzel oturmaya başladılar. Aynı kiracılar döndü mü evlerine? Büyük, e, büyük ölçüde. Büyük ölçüde döndü. Dönmeyenler de oldu. Çünkü ona benzeri bir ev verilmişti. Bu da evet. önemli olan şu. kentsel dönüşümde eğer bu işte bir hakikaten Sosyal, insanı önde gören bir e, işlem yapılmak isteniyorsa biliyorsunuz bu zorlu bir süreç. Yani insanlar içinde otururken bu da oldu. Küçük yeniliklerde insanlar içinde otururken yenilikler yapıldı. Burada da e, işin büyüklüğüne göre önceden belirlenen kira indirimleri söz konusu oldu. Ama yoğun, ağır, kapsamlı bir yenilemede e, bir e, yedek konut portföyü söz konusu bu portföyye işte taşıma masraflarını dediğim gibi bu kaynaklardan karşıladı. Karşılandı kiracıların girişleri ve gelişleri. Evet. İçeride oturanlara kira indirimleri ciddi oranda yapıldı. Başınızın çaresine bakın biz burayı yaparız söz konusu olmadı. Yalçın Bey siz orada e, sosyal planlama uzmanı olarak çalıştınız. özellikle evet. Türklerin de yoğun olduğu bir bölge. Evet. Ee, çok ilginç olsa gerek. Çok zorluklar da olmuştur. Çok olmuştur tabii. Yani ön yargılar var, işte komünikasyon sorunları bir sürü mesele. Her e, Çeşitli de e, oyuncular var neticede bu konseylerde bir araya gelen. Evet. Bunların her biri bir tarafa çekme tarafısı. Anlıyorum İBA'nın elinde o %15-%30 arası hibe silahı var. Bak bunu veririm ama şu şartla veririm. Bu tabii çok ikna edici bir şey. Bunun dışında da yine de bir sürü alışkanlık, itiraz, beklenti, iştah, spekülatif, gizli de olsa spekülatif beklenti. Bunlar nasıl dengelen, nasıl yürütülür? sizin bu konudaki Türkleri de dikkate alarak, oradaki Türklerle ilişkileri de deneyiminizden aklınızda kalan neler var? Bir sorun bu. İkinci bir sorun da şey olacak bu. İBA'nın NOE yeni kritik yeniden inşa işleri var. Oraya da dünyanın önde gelen mimarlarını çağırmışlar. Evet. Biraz da ona değineceğim. Ama Tabii. önce şu siz sosyal planlama aşamasında ne tip tecrübeler yaşadınız? Onlardan bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii memnuniyetle. Çok enteresan bir konuya değindiniz Argun Bey. Ben e, sonuçta Türkiye'de sosyalizasyondan çıkmış, Almanya'ya giden, iç saçın giden bir e, Türk vatandaşıydım. Bu süreç içinde çalışırken en çok ilgimi çeken, beni hayrete düşüren şey şu olmuştu. Kent Konseyi demiştim size daha evet. önce söyledim. Kurulan Kent Konseyi'ne artikülasyon gücü olan, çevrede yaşayan, şöyle amatör ve profesyonel e, çevre adına politika yapan insanlar diyelim biliyorsunuz. E, olaydan etkilenen... Mahalle liderleri gibi mi? Yani e, Dernekler Şimdi bu tip falan. insanların geldiği Toplantı olduğunda ben ilk başta şunu gözlüyordum e, işte, imar işleri senatörü veya temsilcisi Yani bakan geliyordu Belediyenin e, fen işleri müdürleri e, Ev sahipleri ve şirketleri Kiracılar geliyordu Ve bir de bunların temsilcileri e, Burada Yoğunlukla Kıran kırana tartışmalar oluyordu ben bir Türk vatandaşı buranın görgü ve alışkanlıkları yetişmiş, işte bakana e, terbiye çerçevesinde ağzına geleni söyleyen kiracıların nasıl korumaların derdest etmediğini falan düşünüyordum böyle yani. Nasıl oluyor bu işler diye. E, evet. Şunu gördüm sonunda bence en büyük e, en büyük erdem e, en büyük süreç bu. E, bu tartışmalarda hiç kimsenin dediği yüzde yüz olmuyordu. Ama işin sonunda hep bir bir solüsyon, bir kompromis, bir bir adım daha ileriye gitmek için e işte bakanlığın iki dediği oluyordu, kiracıların üç dediği, ev sahiplerinin iki dediği, e belediye, e biz de varız burada yani fenişleri yok mu e, diye onların da iki dedi. Sonuçta adım adım ilerleyiyordu. Bu benim e, beni çok hayrete düşüren ve takdirle karşıladığım yani bu demokratik kültürün ee, insanların bir konu üstüne tartışmada kılıçların çekildiği sert söylevlerin olduğu ama sonunda sonunda bu işin böyle olmaz. Benim dediğim olmazsa bu iş olmaz diye kamu evet. erkini gücünü elinde tutanların işi baltalamadığı, baltalayamadığı bunu yapmaya kalkarsa onun da hepinin pazara çıkartılacağı bir ortamda çalışıyorduk. Bu beni çok etkilemişti. Evet. Yani bu, bu süreç demokratik tartışma ve bir adım ilerlere gitme. Hiçbir zamanda bir grubun istediği tamamen yapılmıyor. Zaten onun için de kurulmuştu bu konsey. İBA'nın da çok zor bir görevi vardı. Bir yerde bir sünger gibi her taraftan gelen tepkileri absorbe edip daha ileriye götürecek yöntemler bulmak. Bu tabii zorlu bir süreçti çok zor bir süreç. Çok adım adım gidiyorsunuz çok ciddi tartışmalar işte çatışmalar çıkıyor ama yürüyordu süreç. Dağılmadı yani. Dağılmadı hayır dağılmadı ve... Yürüdü. Sonuçta ev sahibi de görüyoruz ki e, yani ben bu işleri yapmak istiyorsam bunları kazanacaksam e, karşı tarafın isteklerini de göz önüne almak zorundayım. E, bakanlık e, yani biz kimler için varız? Halk için varız. E, halkın bu istekleri varsa e, tabii bu isteklerde yapılabilme kolaylığı olanlar olamayanlar da var. E, onun kavgasını verip bunları sunmaya çalışmak varlığını öyle korumak. Belediyeye dönüyoruz tabii. Burada çok önemli fenişleri ve diğer şeyler. E onlar da varlıklarını tutturup bir şekilde bu işte bizim de payımız var diye kendi argumentlerini savunarak şey yapıyorlardı. Bu süreçten yani bu haftalık toplantılar işin tuzu biberi ve en önemli yeriydi bence. Gerçekten çok ilginç ve yani, yani Argun Bey insanlar katılıyordu Ev sahibi biraz önce de dediğim gibi Yani evleri işgal edilen bir ev sahibi Burası benim evim asarım keserim diye affedersiniz Çocukları kapının önüne koyamıyordu Kamuoyu hop siz ne yapıyorsunuz ev sizin ama burası bir konut Sizin sorumluluğunuz var Konut sahibi olan insanın da bir sorumluluğu var O işgalciler kira filan vermiyor değil mi? Vermediler o süreçte işte. Hatta o işgilencilere sonra devlet bir araya gelin dernekler kurun bu evler ha şimdi devletin de konut şirketleri vardı onların da elinde ciddi bir konut savaştan sonra bunlar hep yeni Berlin yeni Almanya kurulduğunda e, sahiplik diyelim bir sürü binanın sahibi demokratik Almanya'da kalmış Baikal'da yok devlet bu işlerde halkına kolaylık olsun diye binaların çoğunu kendi uhtesinde olanlarını konut şirketleri kurmuş o şirketler <gülüyor> idare ediyorlar yine kiraya veriyorlardı. Bunların bazıları da alternatif proje üreten bu gençlere kendi aralarında bir kurum oluşturdular. Gençlere çok komik hibe gibi paralarla verildi. Bu gençler bunları kendileri tamir ederek dernekler e, oluşturdular. Sahipleri de oldular bazıları. Evet. Hep örnek projeler oluşturdu. Alternatif yani yaşam çerçevesi, yaşam alanı küçük alan içinde işte alternatif yaşlılar evi, çocuk yuvaları, Okullar hep e, bu çerçevede semtinin nasıl yaşam kalitesini yükseltiriz. Daha önceleri 60-70 yıllarda olan göçü önleriz. Semtin yıkkınlığını evet. e, nasıl ortadan kaldırırız çerçevesiyle. Çok alternatif proje yapıldı. O anlamda Berlin Kreuzberg hakikaten bir laboratuvar olmuştu. Bence e, Türkiye'de bir laboratuvar olacak. Deneyimler berlin Kreuzberg, SO36 bölgesi ve diğer 61 bölgesi dediğimiz bölgelerde bu şey zip kodları, posta kodları oluyor o ki şeye göre saklı Hargun Bey. Yani tabii bunlar dikkate alınsa, alınabilse bazı hatalar engellenir. Bizim başka özellikler de var. Bizde bir deprem ve depreme dayanıksız evet. bina faktörü var. Evet. Almanya'da da gerçi İBA'nın yeni bina yapma faaliyeti de olmuş anladığım kadarıyla değil mi? Bir, evet, bir sürü bizim, mimari çağrı. Ben daha önce dediğim gibi aynı biz koruyucu kent yenilemesi eski binaları yenileme bölümünde çalışıyorduk. Öbür tarafta da yine yapılacak yeni binalarda kentin mimari dokusuna, yaşam dokusuna uygun projeler üretilmek isteniyordu. Ayrıca da kaynaklarımız bu işe olduğu için... Uluslararası ve ülke içinde çeşitli mimari e, yarışmalar açıyorduk. Bunu biz koruyucu kent yenilemesi, eski binaların yenilemesinde de yaptık. Evet. Yani şimdi biliyorsunuz siz evinizi yeme, e, yenilemek isteyen bir şirket olarak e, kendi düşünceleriniz, bütçeniz ölçüsünde bir şeyleri yapıp toparlamak istersiniz. Kalkıp bir ben burayı nasıl en iyi yaparım diye bir proje yazması yapmak aklınızdan geçmez. Ve bu şey de değil. yani Rantable'da olmaz bir evet. çok özel kişilerin dışında. Bunları da yapıyorduk. Böyle kaynaklar vardı. Yeni binalarda da yine Dediğim gibi seçkin. Ben çok ee, önemli isimler görüyorum. Yani. James Sterling, tabii. Aldo Rossi gelmiş. Aldo Rossi. Arata Isozaki gelmiş. Ben onu evet. son onun bir binasında çalıştım. Ondan ee, sonra Victoria. oral şey Başkanı yine çok meşhur uluslararası çapta Profesör Klayhus. E, e, yine çok seçkin. Bizim rahmetli oldu 3-5 gün önce saygıyla andığım hocamız Hartverter Hamer. Kendini evet. bu işe adamış. Ee, çok çok engin, zengin bilgileri olan evet. ve gece gündüz bu konularla yatıp kalkan insanlardır. Özellikle Hartfaltar, Hemer benim yanında çalıştım uzun yıllar tecrübelerini engin deneyimlerini edinebildiğimiz, edinebildiğimiz kadar ee, çok evet seçkin ve saygın e, uluslararası e, Mimarlık, mühendislik dünyasında kendini kabul ettiğimiz insanların da katıldığı proje yarışmalarıyla ee, ve Argun Bey bir şeyde bunların hepsi çok açık ve transparan şekilde yapılıyordu. Halka da sunuluyordu. Biz bunlarla ilgili toplantılar yapıyor. Ee, kentin bir köşesinde kiraladığımız eski bir e, metro istasyonunu ha. bir sergi salonuna döndürmüştük. Bütün bunları halka sunuyorduk. Halkın oyuyla da Projelerin değerlendirilmesini e, ciddi oranda halkın oyunun katkısını sunuyorduk. Yani bizler sizin için iyi düşünürüz diye Yeşil Masa e, üstünden, Yeşil Çoğa üstünden verilen kararlara işte halk için yaptık şeklinde bir yaklaşım kesinlikle söz konusu değildi. O anlamda çok modern ve e, yenileyici, yenilikçi bir yaklaşımdı bizim Crossback Stratejileri projemiz ve İBA'nın bu görevleri. Tabi e, Yalçın Bey aradan 30 yıl geçti ve sanıyorum evet. Berlin'le ilginiz devam ediyor. ediyor evet. Bu arada tabi ki e, 89 yılında duvar da aşağıya indi. Evet. Bugün dönüp baktığınız zaman o dönemin çalışmalarına, projelerine e, nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Gerçekten kalıcı ve sürdürülebilir projeler olabildi mi? Yani sadece binaların yenilenmesi veyahut da yeni binaların gerçekleşmesi anlamında bunu sormuyorum. Aynı zamanda o sosyal dokunun devam etmesi, tarihi dokunun devam etmesi anlamında da bugüne bir katkısını görebiliyor musunuz? Nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Şöyle söyleyeyim. İlk baştan Kreuzberg dediğim gibi yıkın bir bölgeydi. Bizim çok ağır şartlar, zor şartlar altında dediğim yani bu süreç hakikaten ağır Işte. Yaptığımız çalışmalarda tam biz Kreuzberg'e biraz renk, grilikten çıkardık. Etkin, güzel şeyler yarattık halk için. Dediğimiz anda duvar yıkıldı. Duvar yıkılınca e, karşı e, tarafın ve Kreuzberg tam sınırda mıydı? Kendisine komşu olan bir belediye ile de birleşti. Olmasa da sınırlar kalkınca birdenbire bizim o e, Pastel diye renklerle yaptığımız, özendiğimiz Bez şeyler e, bizden beri yine azınlıkta kalmaya başladı. Yine e, Berlin kentinin diğer tarafının da yıkkınlığı, e, demokratik Almanya'nın e, sürdüğü bu 40 yıllık süre içinde e, kaynaklarının bu işlere ayıracak kadar e, zengin olmaması, Öncelikli kendilerince politik sistemleri içinde kendilerince doğru işlere para yatırmaya çabalamaları ve kentin o haliyle de yıkkın hali birdenbire Kreuzberg'i gene aşağı çekti gibi bir havaya kapılmıştık bizler. Ve böyleydi de. Ama zaman içinde tabii ben şimdi binasal doku açısından konuşuyorum. Ee, diğer taraftan Berlin'in doğu tarafında bu istenmeyen yani halkın istemediği birdenbire olan bu bölünmede kentsel, tarihsel dokunun hemen çoğu Doğu tarafında kalmıştı. E bugün 89'dan bu yana e, Almanya buralara çok çok çok ciddi kaynaklar getirerek bu 20-25 yıldır her tarafı bir şantiye havasıyla toparlamaya çalışarak Oraları da ciddi oranda toparlamış durumda. Bu tabi çok ciddi kaynaklara mal oldu. Alman Almanya bütçesinde sardı. Almanya, Doğu ile Batı'nın birleşmesinden bu yana aşağı yukarı 2500 milyar euro para harcamış. Hı. Bu yenileme hareketlerini. Fakat bu tabi ülkenin bu değerlere verdiği öneme önemi gösteriyor. Kaynaklar öyle veya böyle buna ayrılıyor. Bu bir geçiş süreci 20, 20 yıl da çok uzun bir süre değil 23 yıl fakat şunu görebiliyorsunuz o Berlin'in kültürel mirası tozlar altından çıkartılarak doğu tarafında da çok o güzelliklerini ortaya çıkan bütün haşmet ve pırıltılarıyla ortaya çıkıyor. Kroosberg'e döndüğümüzde Kroosberg'de de yapılan bu işler yaşadı, devam etti. O sosyal yapılar da birçoğu devam etti. Sonuçta bu pilot projeydi. Yenileme bölgelerinde işte kurulan sosyal danışmanlık uzmanlıkları, sosyal planlama giracı danışmanlıkları da. Zaman içinde çoğu bitti ama eserler kalıcı oldu. Devlet çalışması geçirdiğimiz son geldiğimiz 3-5 yıl öncesine kadar yine bu işlere kaynak arıyordu hayırdı ama şu aralar böyle eş sahiplerine de çok cazip gelen artık devlet kaynaklı yenilemeler için e, kaynakları daraldı devlet artık bunu birkaç yıldır yapamıyor belki daha sonra yapacaktır benim gözlediğim kadarıyla ama e, bu yapılan işlerin e, yanında yanlışlar da yapılmıştır tabii ki ama çok ağırlıklı olarak e, en azından e, yöreyi belli bir oranda e, düştüğü çukurdan çıkardı. Bugün Kroşberg semti daha önceden kentin çok pahalı seskin yerleri denilen e, yerden konut fiyatları, toprak fiyatları çok daha yukarıya çıktı. Çünkü o yörede olan o multikültürel yapı e, daha standartları düzgün binalar içinde de e, İnsanları artık o yörede yine oturmaya, yaşamaya, başka yerlere gitmemeye, alternatif doku içinde yaşama cazibesini arttırdı. Dolayısıyla bir çekim mi amacına ulaşmış, ulaştı evet. bu yapılan işler. Kend, evet, bir özellik kazandı ve çekim bölgesi haline evet, geldi. Evet, bugün fiyatlar, Crossback'ta fiyatlar Berlin'in diğer kentlerinin, çok kentinin çok daha üstünde, üstüne çıktı. İnanılmaz bir şey. Evet. Evet. E, çünkü dediğim gibi umruldu kütel yaşam işte yabancıların Türklerin de yoğun olduğu bir bölge biliyorsunuz ben de aşağı yukarı 300 bine yakın e, Türk kökenli Alman, Alman vatandaşı kökenli. veya bir miktar halen Türk insanı yaşıyor bu bizim bir sürü kentimizden daha çok bir sayı evet. e, yaşayan insanın daha çok bir sayı e, o yörede de. Ayrıca bir de bunun tartışması yapılıyordu biliyorsunuz sizlerde işte getolaşma ve getolaşmanın hep negatif evet. tarafları konuşuluyordu. Ama bir göçmen olarak yaşadığınız yerde siz kendi köklerinizden gelen alışkanlıklarınızı size karşılayan bir altyapı da varsa niye başka yerlere ben gideyim sorusuna insanlar pozitif yaklaşıyor. Ben burada mutluyum diyor. İstediğim şeyleri evet. özlemlerim varsa Biliyorum. bulabiliyorum diyor. Hiç de bana burası izole edilmiş bir yer gibi gelmiyor diyor. Bu da biz Zamanında bu konuyla ilgili çok ciddi tartışmalar yapmıştık. Ben de aynı fikri tanıyorum. Yani insanlar mutluysa, kendi ülkesinden, kendi, e, geldiği ülkeden gelen e, insanlarla bir yarakta yaşamayı seviyorsa, Almanlar da tabii bunun içinde var, pek de negatif olmuyordu bizlere göre. Biz de destekleyici tavırlar tanış taşıyıp o konuda da işte elimizden geldiğince, Şimdi, bu, bu, bu söyledikleriniz içinde aslında başka konular da var. Yani bizim şimdi slumlaşma yani düşkünleşen semtlerin e, gentrification deniyor. E, nedir onun Türkçesi? E, Güran şey mi? Soylulaştırma mı? Evet. E, böyle bir tartı, takım tartışmalar var. İşte Cihangir'de olan, Galata'da olan başka Bence yerlerde tartışmayı olan. Biz orada yaşadık. Ha, biz şunu ha, gördük. Ha, Halk ha, ha. yaşadığı yerden mutluysa yani kaynakları el verdiği yetişiyor Gitmiyorsa da başka yere bu insanları bir yerlere bakın Berlin'de bu yörelerden bu yörelerde yaşayan insanlara yardım olsun diye yapılan projelerden bir tanesi de meşhur mimar Fransız mimarı Kubiziyen'in imzasını taşır Berlin'de. Hmm. Hmm. Bizim şu anda çok aktüel olan her gün başrolleri oynayan müteahhitlerin televizyonlarda boy boy resim çektirdiği, çok katlı binaları yaptığı bir e, konut bölgesi vardır. Bu Kreuzberg ve benzeri bölgelerden buraya taşınan e, sözde daha e, konforlu yapılardan bir şovu sonra ya geri dönme çabası içinde e, geriye koşturuyor ya da bir sürü bir sürüsü psikolojik travmalar, sosyal hastalıklar içinde kalıyor. Yani insanları alıp siz Yaşadıkları daha sempatik 3-4 katlı konutlar kapıya çıktığınız zaman selamlaştığınız insanlar, beraber olduğunuz bir çevre, bakkalınız, kasabınız, Türklerin tabii Türk kökenli göçmenlerin veya Alman vatandaşları altyapısında kurduğu bir yerden neden başka bir yere gideyim ben? Valla bu, bu çok derin bir konu, evet, bu da çok yani... güncel. Ben size başka bir şey soracağım. Şimdi bu kadar deneyiminiz var. Neden ee, Türkiye'den bir davet almadınız mı? Gel kardeşim, şunları bize de anlattı. Faydalanalım ee, filan. Oldu mu öyle bir şey? E, olmadı. Ben e, 86 senesinde işten ayrıldım. 85 sonunda Türkiye'ye gelme e, istek ve azularım e, ağır bastığı için. Bir de daha önce de dediğim gibi bu çok ağır bir süreç. Kentlenme sürecinde e, çalışmalar hiç öyle normal bir görev gibi işte dokuzda başlarım, beşte evet. işimi bitiririm şeklinde olmuyor, olmuyor. ve bir haftanın yedi evet. günü çalışıyor, yoğun çalışıyorduk. Bunun getirdiği bizim kendi yaşamımızda sıkıntılar da oluyordu. Aile yaşamımız, evet. ilişkilerimiz. <gülüyor> bir süre sonra bir süre arkadaş gibi ben de yorulduğumu ve bu işten çok yorulduğumu hissettim. Çok yoğun çalışıyorduk çünkü. Her 18 saatte çalışıyorduk aşağı yukarı her gün. Çünkü ee, araştırmalarımızı yapmamız için 6'dan 7'den sonra evleri ziyaret ediyorduk. Evet. Enteresan şeyler yaşıyorduk. Aslında e, ülkemin insanının yoğun yaşadığı o yörelerde biraz da onları e, oralarda daha çok tanıma imkanı bulduk. buldum. Çok zengin e, deneyimler böyle, deneyimlerimiz oluştu. E, dolayısıyla da sürü uyuyordu. Sabah 9'da 10'da işe başlayıp gece 11-12'lere kadar toplantılar falan. Bir süre sonra ben ee, yorulduğumu hissettiğim Türkiye'ye dönme çabalarının düşüncelerimizde vardı. Fakat bu işlerin de tabii gerekliliği var. Yani dediğim gibi bu sürecin devam etmesi lazım. İnsanlar bu işe girip 3-5 sene, sene böyle çalışır. Arkasının gelmesi lazım. Ve kentlerde bu yapıların da kurulması lazım. Başka türlü ben sağlıklı bir kent yenilemesi düşünemiyorum. Sadece bir sürü işte yaptığımız gibi e, e, yüzeysel bir takım şeyler yapılacak Duvara çarpılır filan. Duvara çarpılır, kaynaklar heder edilir evet. ve kentin de dokusu daha da parçalanır diye düşünüyorum. Evet. Yalçın Bey aslında size sormak istediğimiz başka sorularımız da vardı. Özellikle bu yapılanma, bağımsız kiracı danışmanlıkları, kent dönüşüm semt konseyleri hakikaten bütün tarafları kapsayan bir araya toplayan ihtiyaca yönelik son derece enteresan yapılar ortaya çıkmış. Bundan bir süre önce eski Doğu Berlin tarafını ziyaret ettiğimde orada işte 70'li yıllarda olduğu gibi evlerin işgal edildiğini gene gençler tarafından işgal edildiğini gördüm. Gene kimse dokunmuyordu tahmin ediyorum ki benzer bir faaliyet vardı. Bir başka programda size gene danışacağımız ve soracağımız sorular olacaktır mutlaka. Bugün eksik bıraktıklarımızı da o programda ele alırız. Zamanımızı doldurduk. Çok çok teşekkür ederiz Yalçın Bey. Sağ olun. Ben teşekkür çok ediyorum. Enteresan Sağ olun. bir örneği paylaştınız bizimle. Eğer sizlere biraz yardımcı olabildiyse ne mutlu bana. İnşallah dinleyicilerimiz de bizim kadar mutludurlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür evet, çok teşekkürler efendim. İyi günler. günler. Hoşçakalın. Evet efendim, bugün Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında e, müzik e, dinletmeye bile zamanımız olmadı. Konuğumuz Yalçın Çetin idi, sosyal planlama uzmanı bizimle e, 1970'li, 80'li yıllarda e, kentsel dönüşüm örneği olarak Berlin kentinin Kreuzberg e, bölgesini paylaştı. E, gelecek hafta. Biraz programımızın başında da belirttiğim gibi Van Günlüğü'ne devam edeceğiz. Gelecek hafta Altın Saatler'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler